Elhamdülillah ve salatu ve aleyh Resulullah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki benim e, ana babam yaşlılar e, oruç olamıyorlar. E, ondan dolayı biz ne yaptık? Bunun karşılığı para verdik. Ondan sonra duyduk siz e, ve sizin camiye diyorsunuz para olmaz. E, biz e, ne yapalım? E, bu nasıldır hükmünün? E, evet. Şimdi eee <gülüyor> Birinci, alimler cumhur u malikiler şafiiler ve hanbeliler ittifak etmişler para fidyede verilmez fidiye nedir eğer bir tane fakiri e, hastaysa oruç olamıyor olmaz vacip olan fidyede nedir yemek çıkartmaktır yemek vermektir Allah Subhanahu taala Bakara surasında 184. ayette ve alelle dine yutikune fidyetu tu'am miskin İbn Abbas Bukhari'nin rivayetine göre radiyallahu anhuma diyor ki o şeyhun kebînun vel mer'atül bu büyücü ve yaşlı eğer oruç olmuyorsalar yerlerine yemek verirler. Ondan dolayı alimler diyorlar ki alimler diyorlar ki kim eğer sağlam doktorlar, tabii doktorlar karar verdiler, dediler ki bunun bir hastalığı var, şifası yoktur artık. Yani bu hayat boyunca oruç tutamaz. Yok geçici hastalık değil, daimi, devamlı bir hastalıktır. Bu oruç tutmaz. Ama ne yapacaktır? Her, e, her gün e, bu bir fakiri doyduracaktır. Evet, mesele bu kadar. Fakiri doydurmakta da e, nedir? E, al, kitaplarımızda geçen nusfi sa' yarım saattir Bu nusfi sa'da bugün de bir buçuk çilo'ya tekriben bir dördüz gram, yani bir buçuk çilo diyelim, bir buçuk çilo'ya e, şey yapıyor, her günün yerine bir buçuk çilo yemek versen olur. Meselen en orta yemek ne bela çok pasif yemek böyle az yani e, az kullanılan ucuz yemek ne de lüks yemek. Orta yemek. Bugün de Türk toplumunda orta yemek ne kullanılıyor? Mesela pirinç kullanılır. Doğuda burgul kullanılır. Makarna kullanılır. Ondan günde bir buçuk versen bir fakira yeter. Bu, e, bu bunun hükmü budur. Eyen de bunu ne yapacaksın? Ee, so, ayın sonunda olur. Mesela Ramazan ayın sonunda bir buçuk kiloda ne yapıyor? Kırk beş kilo. 45 beş kilo pirinci götürüp bir fakire verirsin. Yen de yemek yaparsın. Yemek yaparsın. At sana fakire yatırırsın. Sufrada da doydururuz. Bu bir. İkinci sorunun ikinci şıkkı diyor biz yapmışsak para vermişsak ne olacaktır bu işe? Evet eğer siz böyle bir ile, alimlerin fetvasıyla para verdiniz sonra baktınız bu fetva daha racihtir. Daha kalbiniz itme inan etti. O cidden gitmiştir. Bir mahsuru yoktur inşallah. İade bir de gerek yoktur. İnşallah Allah da kabul ederler. Kabul eder çünkü onu da diyen alimler var. Ama sonuçta bunların delilleri daha kuvvetli olduğu için daha işi saklama olduğu için bundan sonra ne yapacaksın? Eee Bundan sonra devam edeceksin yemek vermeye. Vallahu alem ve elhamdülillah rabbil alamin.